Aleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah ve bereketü. Cumanız olsun. Allah dünya ve ahiretim, bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin. İyi canla, aziz olun, mutlu olun, bahtiyar olun. Ee, misafir olduğumuz evdeki ev sahibesinin açtığı bir sayfadan karşımıza kısmetimize gelen hadis-i şeriflerden okumak istiyorum bu cuma sohbetinde. 1. hadisi şerif Efendim Taberani ve İbn Mace'de katadeden eee ve eee İbn Asakil'de Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Mesa sa'ameye ve Arafete kafarallahu lehu seneteyni, seneten emamehu ve seneten haltahu." Zekar Rasulullah fi maqal el-kama' diyelim. Resulullah'ın söyledikleri hepsi 옳tur, güzeldir. Allah cümlemizi onun şefaatine eldirsin. Efendim oruçla ilgili bir hadis-i şerif. Ramazan geçti ama Ramazan'ın dışında başka oruçlar var. Bu açılan e, kısmet sayfasında birinci hadis-i şerif olduğu için, müjdevi olduğu için efendim okumuş oldum. Bu Arafa günü orucu. Yani kurban bayramından bir gün önceki. Herkesin gidip de efendim yarın keseceğimiz kurbanları alalım diye telaş içinde oldukları... Bayramlık hazırlıklarının yapıldığı, evlerin temizlendiği o Arafa günü var ya, işte o gün oruçlu olursa Kurban Bayramı Arafesi'nde. E, zaten e, bir de Ramazan Bayramı Arafesi olabilir. Zaten Ramazan Bayramı Arafesi, Ramazanın içi demektir. Herkes oruçlu olacak, oruçlu, oruca gücü yeter herkes. Demek ki Kurban Bayramı'nın bir gün öncesinde, ne olacak Arafa gününde? Mensame yarına Arafete, Arafa gününde kim oruç tutarsa, Allah onun iki senesinin senesini mağfiret eder diyor. Yani iki senesinde işlemiş olduğu günahları bağışlar, affu mağfiret eyler Seneten emamehu bir önündeki gelecek yaşayacağı senenin günahları, bir de seneten halfehu efendim geçmiş senesinin günahları. Tabi şimdi gelecek sene günahlarının olması ne demek? Bir bakıma buradan çıkan mana nedir? Allah ömür verecek de, efendim Allah cümlenize hayırlı uzun ömürler versin. Allah ömür verecek de önündeki seneyi yaşayacak demek oluyor. Ben buradan kendi kendime bir müjde daha çıkartıyorum. Demek ki Arafa günü oruç tutan bir geçen senesinin günahları af olacak, bir de gelecek senesinin günahları af olacak. İki müjde bu. Yani bir de bir sene daha yaşayacak demektir yani bu. Böyle bir müjdede çıkıyor bu sözün altından. Demek ki oruçlu olmayı takvimimizin kenarına işaret edelim. Hocamızın cuma sohbetinde böyle bir sevaplı şeyden bahis geçti diye oraya not alırsak o gün oruç oluruz. Ama hacıların Arafa orucu tutması doğru değil. Yani bunu diyen kardeşlerimizin bir kısmı belki hacca gidecekler. Haçta oruç tutma kalkmasınlar Arafa günü. Ben bir kere denedim. ...şöyle denedim, mekruh olduğunu kitaplar yazıyor... ...Arafa günü oruç tutmak mekruhtür diye... ...ben de kendi bedenim takatlidir... ...efendim, dayanabilir, tahammül edebilirim sandım... ...ve Arafa günü oruç tuttum bu cevabı... ...alayım diye, yani e, zayıflar belki yapamaz ama... ...ben rahat e, imkanlar var... ...eski devirde, efendim, haç ne kadar zor oluyormuş... ...şimdi çadırların içindeyiz, buzlar var, buzlu meşrubat var... ...efendim, her türlü kolaylıklar var... Arafat'a yürünerek gidilmiyor, otobüslerle gidiliyor. Dinleniliyor efendim. Her türlü rahatlık var diye efendim oruç tutmak kalktım. Fakat o gün neredeyse e, şey yapacaktım. Yani e, hastanelik olacaktım. Buzlarla, şeylerle beni zor böyle efendim e, e, sıhhatimi koruyabildiler. Anladım ki hadisi şerifte söylenen şey efendim mekruh olduğu, e, doğru olmadığı hacılar için... Efendim e, demek ki uyulması gereken bir tavsiye imiş. Hacı olmayanlar için yani ülkesinde kalanlar için Arefe günü oruç tutmak çok iyi olduğunu bu hadis-i şeriften öğrenmiş oluyoruz. Birinci Efendim okumak istediğim hadis-i şerif bu. İkinci Hadis-i şerif aynı sayfadan İbn Abbas radıyallahu anh'dan ve İbn Ömer radıyallahu anh'dan çeşitli kaynaklarca rivayet edilmiş. İki e, ravi var metni şöyle hadisi şerifin mübarek sözleri mesame yevmel erbi'ai vel hamisi vel cumuati tümme tasaddaqen yevmel cumuati bima kalle min malihi ev kesur kusure lehu küllü zembin emilehu hatta yasira ke yevmi veledetu ümmühü minel hataya sadaka resulullah bima kal ev kema Efendim Peygamber Efendimiz ne söylemişse doğrudur, güzeldir diye tasdik ederek efendim e, tamamlıyoruz hadis-i şerifimizi. Bu hadis-i şerif de e, çok büyük bir müjde taşıyor. İnşallah bunları yaparız. Bu da oruçla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bu hadisi-i şerifinde buyuruyor ki: Mevsimi yağmer, Erbi, Aiv ve Cuma'ti. Kim e, çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü oruç tutarsa El Erbi'a, çarşamba demek. Erbi'a, Erba'a kelimesiyle ilgili, Arapça'da dört kelimesiyle. E, zaten Çağır ve Farsça'da dört demek. Yani birbirlerine benziyor şey olarak. E, anlamları düşünüldüğü zaman. Çarşamba günü, yanılır Erbi'a. Oruç tutarsan Hamiz. Hamiz de Hamse kelimesiyle ilgili, beş kelimesiyle. ben Çişembe, Perşembe de Farsça'da yine beşle ilgili. Demek ki e, anlamları yine tutuyor efendim çarşamba günü perşembe günü efendim ve cuma günü efendim oruç tutarsa beş beşe demek ki bu ardalda ar ar gelen üç günü oruçlu geçirirse bir insan ne olurmuş daha bir yapacağı bir şey daha var sünnet tasadduka yer mecmûati bir kalle min maliy malından az bir şeyle veya fazla bir miktar ile bir tasaddukta bulunursa yani cüzdanını açarsa veyahut Ayni olarak mesela mal sahibi veya müstahsil malından mesela kumaş tüccarı kumaşından efendim buğday üreten kimse efendim buğday çuvalından neyse yani malından sahip olduğu efendim malından mülkünden parasından az veya çok bir miktarı fukaraya tasadduk ederse cuma günü demek ki iki şey yapacak bir çarşamba perşembe cuma oruç tutacak iki cuma günü de malından Küçük veya büyük bir miktarda tasaddukta bulunacak. Yani sadaka verecek fakirlere. Ne olur mükafatı? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Guşre lehu küllü zembin amilahu İşlemiş olduğu bütün günahları afolunur. Hatta yasıyura keyevme veledetü ümmühü. Annesinin onu dünyaya getirdiği zaman küçücük bir bebekti. Nasıl günahları yoktu o zaman. Masum bir yavruydı. İşte annesinin Kendisini dünyaya getirdiği gündeki o masum günahsız hali gibi olur. Günahları o kadar affoludur. nil Hatay'a hat günahlardan o kadar temizlenmiş, affı, mağfiyet olunmuş olarak efendim sonuca ulaşır. Demek ki bu müjdeli hadis-i şerifi de unutmayalım. efendim Hatınızda kalsın. Demek ki Ramazan'ın dışında zaman zaman güzel tutulacak oruçlar var. Onlardan iki tanesini öğrenmiş olduk. Birisi... Kurban Bayramının arefesinde oruç tutmak çok sevap. Bir diğeri de şimdi okuduğumuz Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri oruç tutar da Cuma gününde malından bir miktar az veya çok tasadduk ederse hatalarından, günahlarından öyle bir şekilde sıyrılır, öyle af maflüt olur ki tıpkı annesinden doğduğu gündeki o masum yavru hal yavrunun yavru haldeki defter amalını nasıl hiç günah yoksa o o oh şekilde efendim günahlardan arınır diye bildiriliyor. Tabii kul efendim hatasız olmaz. Biliyorsunuz efendim insan ne kadar gayret etse de e, bilerek bilmeyerek e, su edepte bulunabilir. Cenab-ı Mevla'ya saygısında, kulluğunda kusurlar olabilir. Peygamber Efendimize ümmetliğinde hataları olabilir. Efendim sürçü lisan olabilir, kızgınlığı olabilir. Allah hatalara, günahlara düşürmesin ama Hatasız olmaz. İşte bu hatalardan, bunların birikmesinden dolayı da insanın kalbi kararıyor. Ondan sonra kötü insan olmaya doğru gidiyor. Sonunda efendim şeytan kandırırsa, nefis azdırırsa, cehenneme düşüp ceza bile efendim çekebilir, efendim binlerce, milyonlarca sene yanabilir. Onun için e, günahlardan kurtulmak lazım. Bir kere işlememeye çalışmak lazım. İkincisi, işlenmiş günahları varsa ki olabilir. Efendim, bizim mahmutu Hüdayi Efendimiz kadresalları aziz bir güzel Efendim ilahisinde öyle buyuruyor. Her dem hatadır karımız, Kar işlemek, her nefeste işimiz hata bizim. Karımız eğer yani ticaretten elde edilen kazanç manası bile olsa o da yakışır. O zaman da bir başka nüfte olur. Her dem hatadır karımız. Yani biz kulların işleri her zaman hatadır. Hatasız kul olmaz. Onun için bu hatalardan kurtulmanın çarelerini aramamız lazım. Bir çareyi bu Kur'an ile çıkmış sayfada gördük. Çarşamba, perşembe, cuma günü bir insan oruç tutar da cuma bu fukaraya sadaka verirse az veya çok, günahlarından annesinden doğduğu gündeki gibi tertemiz, temizlenir, hiç hatası, günahı kalmaz. Güzel bir şey. Bunu, bunu da yapmaya çalışın aziz ve sevgili e, kardeşlerim. Efendim kardeşlerimiz de bana bir ayların kaçıncı günündeysek, o cüzü okuyoruz. Öyle bir karar al, almıştık. Efendim, 13. cüz Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzün efendim birinci sayfasında Yusuf Aleyhisselam'ın sözü var. İmmen mesele emmâretin b'sûi illâ mâ rahime rabbi buyuruluyor. İnsanın nefsi insana çok çok kötülükler e, emredicidir. İnsanı kötü yollara çekmeye çalışır. Kötü şeylere tavsiye eder diye. Ve insanların çoğu da bu nefsin Efendim vesveselerine ve heva bu hevesatına, efendim e, işteharsına, şehvatına, efendim kapılır, e, şeytana uyar, nefsini aldanır, efendim dünyanın fani lezzetlerine dalar, hatalar işleyebilir. E, İşlemek daha iyi, İyi kul, edepli kul olup da sevgili kul olup da Allah'ın hiç işlemeden, efendim güzelce ömür geçirmek daha iyi ama bilerek, bilmeyerek yapılan hataların affı içinde böyle güzel tedbirleri uygulamalı. Bir müjdeli hadis-i şerifi daha okumak istiyorum. Efendim aynı sayfadan filmizi rivayet etmiş ve sahih buyurmuş. Efendim Enes radiyallahu ahten e, Peygamber Efendimiz bu üçüncü hadis-i şerifinde buyurmuş ki مَنْ سَلَّ yemen يَوْمَنْ ف۪ي جَمَاةٍ يُدْرِكُ اَكْبِيرَتَ الْقُولَى kütbeleri berea etami ve berea etin minen nifak kal kema kal bu müjdelerle dolu hadis kitabı sayfasının elhamdülillah bir müjdeli hadisi şerifi daha nasibinizde taşınızda bunları duymak da bir nasip meselesi çünkü herkes duymuyor e, duymayınca heves etmiyor heves etmeyince yapmıyor yapmayınca da o mükafatları kazanamıyor ama siz duyuyorsunuz. Bu bir nasip. Güzel bir şey. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde من صلى أربعين يَوْمَن بِي كَمَاةٍ Kim? Ee, kırk gün cemaatle namaz kılarsa tekbir etel ula İmamın namaza durduğu zaman Allahu Ekber diye ilk başlangıç tekbirine yetişecek şekilde. Yani yarısında sonunda yetişmek falan tarzında değil. Camiye biraz erken gelip de ee, farz namazın ilk tekbirinde imamla beraber hazır bulunmak, yetişmek şartıyla efendim kırk gün insan cemaati devam ederse kütübeylehu bera etani minennar ona böyle bir kimseye iki tane berat yazılır. Manevi berat. Nurdan ahlerle yazılmış bir efendim sayfa düşünün. Nurdan bir sayfa düşünün. Gözünüzün önüne gelsin. Nurdan böyle ilahi bir Berat yazılmış sizin namınıza hani e, padişahdan bir ferman olsa üstünde padişahın tuğrası olsa kocaman kıvrılmış bir kağıda getirse evet. efendim sarayın çavuşu efendim karşınıza beratı açsa okusa efendim e, böyle sahneler gözünüzün önüne getirin bundan daha güzel bir şey Allah'tan e, böyle bir kula iki tane berat yazılıyor berat yani e, beraetten iki tane berat Verayetim minenler Birisi cehennemden efendim uzak olacağına dair berat yazılır. Bu şahıs cehenneme girmeyecektir diye efendim cehennemden berayet ettiğine dair bir berat. Bu bir. Ve verayetim minen nifak. Bir de münafık insan olma Münafıklık sıfatından berat yazılır. Yani bu adam münafık değildir. Bu adam halis muhlis has hakiki Som altın gibi bir güzel Müslüman bir manasına, efendim bir tasdikli, efendim şahadet gibi bir bereat kazanır. Şimdi tabi cemaatle namaza gitmek erkekler içindir. Efendim hanımın evde namaz kılması daha sevaptır. Efendim erkeğin camide namaz kılması e, müekket bir sünnettir. Cemaate devam etmek, efendim çok önemlidir. Peygamber Efendimiz çok tavsiye buyurmuştur. Namazın camide kılınması lazım, Müslümanların camide olması lazım. Şimdi 40 gün e, her namaza devam ediyor ve imama yetişiyor, geç kalmıyor. Yani evvelce hazırlanıyor, camiye vakitlice gidiyor ve imam fazla duracağı zaman Allah bekler dediği zaman kişi camide hazır bulunuyor. En güzeli namaz vakti gelmeden namaz vaktini gözlemektir. Yani ikindinin vakti yaklaşıyor, ama ben ikindiye hazırlanıyorum. Akşama vakti yaklaşıyor. Ama ben akşama hazırlanayım. Yastı namazı olmak üzere aman sofradan çabuk kalkayım. Ağzımı çalkalayayım. Abdestimi alayım. Camiye yetişeyim diye. Namaz vaktini önceden düşünüp ezan okunmadan camiye gitmek çok sevaptır. Ezan okunmadan camiye gitmenin büyük sevabı, mükafatı vardır. Ezan okunduktan sonra giden insana göre bu çok daha büyük mükafat kazanıyor. Onu yapmaya çalışmak lazım. Önce Efendim, ezan okunmazdan önce camiye gitme kararını almaya çalışmalı insan. Abdestini almalı, hazırlığını yapmalı, ezan okunmadan camide bulunmalı, oraya varmış olmalı. Tabi güç sahibi insan olabilir, dükkanı olabilir, bir yerden bir yere seyahat ediyor olabilir. Bunun için de en güzel şey, dervişlik şartlarından da birisi, kardeşlerimize söylüyorum, devamlı abdestli gezmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hep abdestli Yani ihtiyaç oldukça abdest almak bir adet. Ama her zaman abdestli gezmek Peygamber Efendimiz'in adeti. Onun için Peygamber Efendimiz'in adetini yapmaya çalışmalı. iyi bir Müslüman. Devamlı abdestli olursa minarede ezan okunduğu zaman nerede abdest bozacağım, nerede abdest alacağım diye efendim, telaşa düşmez. Onu yapacağım bir derken de cemaati kaçırmaz. Hazır olduğu için hemen içeri girer cemaate uyar, ilk tekbire yetişmeyi çünkü şart koşuyor. Bakın bu hadis-i peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demek ki haz, e, abdestli olmak iyidir. Camiye erkenden gitmek iyidir. E, efendim Bir de tabii bizim hocamız Rahmetullah zaman da ben hatırlıyorum ezan okunurdu. Efendim, hocamız evinde kılardı e, sünneti. Yani caminin imamı olduğu halde camide gidip sünneti kılmazdı, evinde kılardı, evde sevap kazansın, evde ibadethane olsun diye. Peygamber Efendimiz evlerimizi kabristan gibi, mezar gibi yapmayın, ibadetle canlandırın buyuruyor. Onun için bazı sünnet namazlarını evde kılmak iyidir. Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyelerine uygun olarak hocamız sünneti evde kılardı. Efendim sonra tatlı tatlı, sevinçli bir şekilde Efendim, kapısından çıkardı, mevzim camdan onu görürdü, camakamdan görürdü. Hocamız camiye gelirken kahmet getirmeye başladı ama bu tepici bir vakit alırdı. Yani hocamız acele etmezdi. Hocamız dört mezhebe göre abdestini koruyacak tedbirini alırdı. Mesela hanımına cübbesini tutturmazdı. Çünkü şafilere göre hanımının eli değerse mesela eline efendim veya ensesine diyelim, Efendim, abdesti bozulacak şafilerin şartına göre şafi, o, o şart yerine gelsin diye mesela ona e, cübbesini tutturtmazdı e, diyelim böyle güzel hazırlıklı namazı kılardı beklerdi. Bu beklemek neden? Efendim yani işi gücü olan, ezanı duyan insan gelsin abdestini alsın, rahatlık fazla yetişebilirsin diye yani imamın biraz acele etmemesi lazım. Suudi Arabistan'da işte e, seyahatlerimizde görüyoruz bunu bir şarta bağlamışlar. Oranın Diyanet e, Teşkilatı camilere bunu asmış. Sabah namazın ezanı okunduktan sonra yarım saat geçecek. öyle okunduğu zaman 20 dakika geçecek. Akşam geçince kızın oku, ezanı okunduktan sonra 10 dakika geçecek de farzı öyle duracak diye rakamlar konulmuş. Böyle. O kadar bekliyor yani imam hemen gelip namaza duramıyor. Gelenler de hemen kalksın imam namaz kıldırsın diyemiyor. Çünkü öyle emir gelmiş yukarıdan. Bu beklemek de iyi oluyor. İnsan kalkıyor, ezanı duyunca, ateşini alıyor, camiye geliyor, sünneti kılıyor, farzı kılmaya da efendim, epeyce bekliyor. O arada da hemen Kur'an-ı Kerim alıp ezberini kuvvetlendiriyor. Bir miktar Kur'an okuyor, tesbih çekiyor. Yani sevap kazanıyor. Camide farz namaz kılınacak diye beklerken, camide bekleyen insan namazdaymış gibi sevap kazanmaya başlar. Hani bir taksiye bindiğiniz zaman... Nasıl taksimetresi fiyat e, şeyi, aleti çalışmaya başlıyor da böyle şeyi yazıyorsa efendim, e, e, Ne kadar borçlandığınızı, ne kadar ödemeniz gerektiğini e, Saat ilerleyerek böyle yazıyorsa Onun gibi camiye giren, camide duran insan sevabı kazanıyor zaten Beklemek iyi Ben bazı yerlerde de, bazı semtlerde de oturdum e, zaten, efendim hemen okuduktan sonra Hızlı bir şekilde sünnet kılınıyor. Hemen farza duruluyor. Ezanı duyup camiye gelen insan son rekata ye yetişiyor veya cemaati kaçırmış oluyor. Yani o kadar acele iyi olmuyor imamlar için. İmamların biraz böyle efendim ezan okunduktan sonra şöyle demeli. Yani bu ezanı duyan bir insan kalktı evinden geldi abdest aldı ve benim arkamda namaza yetişebilir mi bu arada diye. Biraz serbest tutması iyi olur ki devamını kaçırmasalar mübarek cemaat kardeşler. Cevap kazansınlar diye. Şimdi erkeklerin camiye gitmesi iyi ama kadınların evinde kalması daha iyi efendim. Kadın evinin bir köşesini mescit edinirse orada namaz kılarsa iyi olur. Öyle olmasa bile efendim işte evimizin misinin evi büyük olur, kimesinin küçük olur. Allah hepinize geniş evler ihsan etsin kendinizin Güzel evler olsun diye temenni edelim bu arada. Ee, çok sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz bir hanımefendi, bir ablamız var. Hocamızın bize emaneti, bak bunlarla ziyaret kesmeyin diye. Evinde güzel mescidi vardı gittiğimizde, bizi çağırdığında gördük. Namaz odası yani. Mescid edilmiş kendisine hanımefendi. Orada namaz kılıyor. Ne kadar tatlı, çok sevinmiş görmüştük. Hoşumuza gitmişti bizim. Evet... Ee, şey, erkeğin camide namaz kılması lazım. Ama sünneti evinde kılsın. İlk tekbire yetişmesi lazım. Özellikle yassı ve sabah namazlarına münafıklar gelemezlermiş. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. La u hüma. Bu yassı ve sabah namazlarına münafıklar gelmeye efendim üşenirler, güç yetinemezler, gelemezler buyuruyor. E, o zaman bizim münafık olmadığımıza göre Müslüman münafık olmaması gerektiğine göre ne yapması lazım bu hadis-i şerifi duyunca? Yassı ve sabah namazlarında mutlaka camide olmaya çalışması lazım. Memur da gelebilir, patron da gelebilir, iş sahibi, iş adamı da gelebilir, tezgahtar da gelebilir, öğrenci de gelebilir. Çünkü yassı ve sabah namazlarının vakitlerinde durum müsait oluyor. İş olmasa o namazları kaçırmamalı. Tabii ötekileri de kaçırmamak iyi. Şimdi bu hadis-i şerife göre İlk Allah-u demeyi kaçırmamak şartıyla 40 gün bir insan namaz kılarsa 40 gün 5 kere 40 kaç eder 200 vakit peş peşe namaz 40 gün yani 1 ay 10 gün ediyor bu Bu namazı camide cemaate kılmaya muvaffak olursa bir insan 2 tane şehadetname alacak 2 tane berat kazanmış olacak Birisi cehennemden azatlık beratı Sen cehennemlik değilsin Cehenneme girmeyeceksin, bu senin kurtuluş belgemdir diye cehennemden kurtuluş belgesi. Bir tanesi de münafıklıktan kurtuluş belgesi. Sen münafık bir kul değilsin, sen has bir Müslümansın, iyi bir Müslümansın. Al, bu senin efendim e, medarı iftarındır gibi, e, böyle bir şahadetname gibi bir şey verilir diyor Peygamber Efendimiz. Manevi bir şey tabii bu. Ne kadar güzel. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, cemaate devam etmeye çalışmalıyız. Yani cemaati kaçırmamaya çalışmalıyız. Bir kere namazı kaçırmamaya çalışmak lazım. Çünkü namaz dinin direğidir. Her Müslümanın yani ben Müslümanım elhamdülillah diyen efendim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdurlu ve resulü diyen bir insanın ilk görevi nedir? Namaz. Peygamber Efendimiz bazı e, sevdiği kimseleri Vasii olarak bazı ülkelere gönderirken Yemen'e, Efendim Bahreyn'e, e, civardaki ülkelere gönderirken oradaki ahalisine nasıl davranması gerektiğini onlara tavsiye buyurdu. Bakın, gittiğiniz yerde ilk önce insanları Allah'ın bir olduğunu tasdik etmeye, inanmaya davet edin. Onu kabul ederlerse, onların benim peygamber, Allah'ın peygamberi olduğumu e, söyleyin onu kabul ederlerse ondan sonra onlara namaz kılmayı emredin. Onu kabul ederlerse Ramazan'da oruç tutmayı emredin. Efendim zekat vermeyi emredin diye Efendimizin tavsiyesi var. Yani bir kere her Müslüman namazı kılması gerekir. Efendim yani diyorlar ki ben Müslümanım elhamdülillah işte Allah affetsin kusurlarımızı namazlarımızı kılamıyoruz. Doğru efendim Müslümanım diyen bir insan Müslüman olur ama namaz kılmamak çok büyük suç. Bu çok büyük suçu bir hadisi şerifle size anlatayım. Yani işte alışmamışız ne yapalım? Annemiz, babamız bize küçükten bunu böyle alıştırmamış. İstiyorum ama hatamı biliyorum ama kılamıyorum diyen kardeşlerim gayrete gelsin diye efendimiz Riazü Sallim'den peygamber efendimiz Cebrail Aleyhisselam ile o manevi alemlerde şey yaparken gezerken bir adamın başına azap meleklerinin çok büyük bir kaya vurduklarını görüyor. Ve bu kaya onun başını parça parça parçalıyor, eziyor. Kemikleri, etleri dağılıyor. Adam yani kafası darmadan oluyor o koca bir kaya vurulduğu için. Tabi e, dağılıyor ama e, ahiret alemi olduğundan Allah'ın kudretiyle o etler, o kemikler tekrar adamın başına geliyor. Tekrar adamın başı eskisi gibi oluyor. Tekrar vuruyorlar, tekrar dağılıyor, tekrar bir araya geliyor. Neden böyle olur? Hadi şey, ayeti kerimelerde Allah'u u Teala Hazretleri, ee, şöyle buyuruyor: Kullama nadece, cürudum bedellahum, cüruden azap. Cehennemde ateşler içinde tabii insan azap görürken kötü insanlar derileri yanacak. Derileri yandığı zaman Allah derilerini tekrar efendim e, yeni bir deli, deri hal eder derileri yenilenir yeniden yanar. Neden liye azap? Cehennemin azabını daimi tatsınlar diye. Bu kafasına vurulan insan da kafası parçalıyor, ölmüyor. لَا يُقْتَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُ Yani cehennemde azap görenlerin de e, keşke görseler kurtulacaklar ama ölmek yok ki ölüp de kurtulsunlar. وَا يُقْتَ عَلَيْهِمْ Azabı da hasiflemez. Azabın, ahiret azabının şekli bu. Yani dünyada bir insan öldürücü bir darbe yese, ölür, kurtulur. Kellep bir ensesine efendim, balta vursa kafası kopar kurtulur, asılsa kurtulur. Kurşun isabetirse kurtulur. Ama ahirette öyle değil. Azap tekrar tekrar çekilsin diye deri tazeleniyor, gene gene yanıyor. Baş parçalanıyor, gene gene parçalanıyor. Yani bunu böyle göstermiş Allah maneviyat aleminde Peygamber Efendimiz'e. Ya Cebrail, kardeşim bu adamın bu azabı görmesinin sebebi ne? diye Peygamber Efendimiz sormuş. Cebrail Aleyhisselam diyor ki Ya Resulallah, bu adam Müslümandı ama namazı kılmıyordu. Namazı kılmadığı için bu şekilde azaplandırılıyor. Yani sen bu kafayla mı hem namazın farz olduğunu bildin hem de kılmadın? Niye iradeni kullanmadın? Niye azimli Müslüman olmadın? Niye tutarlı Müslüman olmadın? Niye Allah'ın emirlerini yerine getirmedin diye öyle azap göreceğini söylüyor. İnsan Allah'ın emirlerini dinlemezse çeşitli şekillerde azap görür. Mesela bir Müslüman ölüyor, kabre konuluyor, görmüyorlar. Kabre konulur konulmaz azap melekleri bunun kafasına ateşten bir efendim gürs, topuz vuruyorlar. Kafası parça parça efendim, yaralanıyor ve mezarın içi ateş doluyor ve feryada başlıyor. Diyor ki ben Müslümanım. Niye bana böyle azap yapıyorsunuz? Yapmayın etmeyin. Diyorlar ki evet sen Müslümandın dünyadayken. Tamam Müslümandın ama sen hayattayken müşrikler, kafirler bir yerde efendim bir Müslüman kardeşine eza ediyorlardı. Sen onun yanından geçtin. Bu gözlerini gördüm, bu kafamla anladım vaziyeti ama onun yardımına koşmadım. Kabirdeki bu sana yaptığımız azap onun cezasıdır diye söyleyecekler diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki insan e, çevresinde yapılan kötülükleri engellemek için çalışacak. Çalışmazsa kabirden başlıyor azap. Daha ahirete gitmeden kabire konulur konulmaz. Kabir azabı haktır. O başlıyor. Kabirde azap olur mu? Olur. Ölen insan azap olur mu? Olur. Çünkü Peygamber Efendimiz siz anlamazsınız ama olur diyor. Siz duymazsınız ama ben duyuyorum diyor. Bildiriyor. Manevi bakımdan azap olur. Onun için hayırsız kalmaması lazım. Duyduğu efendim Allah'ın emirlerini duyunca yapması lazım. Bir kötü bir görünce engellemesi lazım. Yani emri maruh nehim inkar yapacak. İbadet ve taat üzere olacak. Allah'ın emirlerini tutacak. isyan etmeyecek. Günahlardan kaçınacak. Vazifesini yapmazsa ceza olur. Efendim kötülüğü işlersin ceza olur. Hepsi efendim e, göz önünde bulundurulmalı. İşte e, onun için ne yapması lazım? Herkesin önce namazı kılması lazım. Tamam. Evinde kılsa olur mu? Olur tabii. Evinde namaz kıldı mı? namaz vazifesini yapmış olur. Ama camide kılarsa eğer mahalle mescidinde kılarsa cuma kılınmayan bir yerde namazgahta yirmi yedi kat sevap alır. Cuma namazı kılınan bir yerde kılarsa elli kat sevap alır hava fazlalaşıyor. Onun için camide kılmaya çalışması lazım. Peygamber Efendimiz niye efendim tavsiye buyurmuş? Niye Müslümanlar topluca camide namaz kılıyorlar? Toplum düzenini orada konuşsunlar, toplumun düzenini sağlasınlar, birbirleriyle görüşsünler, birbirlerini sevsinler, efendim çevrelerinin, efendim meselelerini, ülkelerinin meselelerini konuşsunlar, istişare yapsınlar, anlaşsınlar diye bizim dinimiz çok güzel usuller koymuş. Bakıyorum ben şimdi efendim yurt dışında geziyorum. Müslüman olmayan ülkelerde gezdiğim zaman bakıyorum. Bizim dinimizin koyduğu güzel usulleri, usul olarak bu adamlar, yani Müslüman olmayanlar bizden daha güzel uyguluyor. E, İslam ülkelerine geliyorum. İslam ülkelerindeki ahali, İslami emirleri uygulamıyor. Hayrat edilecek bir şey. Üzülecek bir şey. Mesela Bizim camilerde, bizim Türkiye'de e, üniversitelerde efendim başörtülü kızlara zorluk çıkartılıyor. Avustralya'da e, kolaylık gösteriliyor. Üniversite ilerisi cami açıyor. Liselerde e, mescid yeri veriyorlar ve böyle talebeleri seviyorlar ve destekliyorlar. Çünkü dindar talebe terbiyeli oluyor, çalışkan oluyor. Efendim esrarkeş olmuyor, uyuşturucu kullanmıyor, asi olmuyor diye görüyorlar, takdir ediyorlar bizim öyle terbiyeli kardeşlerimizi, yani kardeşlerimizin böyle terbiyeli evlatlarını çok seviyorlar okul idarelerinde. Şimdi İslam ülkelerinde İslam ahlakı yok, İslami yönetimi yok, merhamet yok, düzen yok, çalışma yok. Ama gayrimüslim denilen ülkelerde Allah'ın ve Peygamber Efendimizin bizlere tavsiye ettiği güzel şeylerin çoğunun uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Merhamet, yardımlaşma, çalışma, dürüstlük vesaire... Bunlar Müslümanların masrafları. Her yerde olması lazım. Ama e, bunların da konuşula konuşular konuşula düzeltilmesi gerekiyor. Toplum canlıdır. E, toplumun meseleleri her an değişir. Her an onların görüşülmesi lazım. E, canlı toplumlar canlı insan grupları tarafından meydana getirilir. Toplum faaliyetlerine katılmayan bir Müslüman iyi bir Müslüman değildir. Vazifesini yapmayan bir insan demektir. E, bu nasıl sağlanacak? Belli zamanlarda toplanmak da sağlanacak. İslam dini böyle belli zamanlarda toplanmayı vazife olarak vermiş. Günde beş defa toplanıyor bir Müslüman. Mahallesinin ibadet kahında, camisinde, mescidinde. Haftada bir de efendim, beldenin büyük yerinde toplanıyor. Cuma namazı oluyor. Senede bir defa da Haç'ta dünya Müslümanları toplanıyorlar. Bakın dinimiz ne kadar güzel. efendim İçtimai, e, toplumsal ...nizamlar koymuş... ...bunlar işletilse... ...İslam ülkeleri gül gibi olacak... ...merhameti emretmiş... ...tasadduk etmeyi emretmiş... ...sadaka vermeyi, hayır yapmayı emretmiş... ...e bunlar olsa... ...efendim ne Somali'de aç... ...Müslüman kalacak... ...ne Afrika'da aç Müslüman kalacak... ...efendim ne efendim... ...Irak'ta, Çeçenistan'da aç Müslüman kalacak... ...eğer yardımlaşma olsa... ...efendim Müslümanlar arasında... ...kardeşlik bağları, toplumsal bağlar kuvvetli olsa... Efendim ne kosova'da bu zulüm olacak ne Efendim Krafkasya'da olacak ne Efendim e, Sara boşuna da olacak demek ki hepimizin dinine dönmeye gayret etmesi lazım iyi Müslüman olmaya çalışması lazım bu müjdeli sayfadaki bu müjdeli hadisi şeriflerden e, tabi bunların hepsi kimisi orucu dair kimisi namaza dair e, ibadet, e, efendim, ibadetlerle ilgili Efendim hadislerde ama Sonunda çok toplumsal evet şeyler çıkıyor, dersler çıkıyor. Allah bizim toplum kusurlarımızı, toplumsal kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin, topluma karşı görevlerimizi güzel yapmamızı nasip etsin, kişisel verdiği şahsi kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin, insanı kamil olmamızı nasip etsin. Efendim e, sevdiği huylarla uylanırsın, sevdiği yollarda yürütsin, sevdiği amelleri işlesin, Rızasını kazandırsın. Huzur sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle bir şeref olmayı nasip eylesin. Size Avustralya'dan gönül doğrusu, kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar, temenniler. Ve ve rahmetullah.